Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik de onda ayrılığa düşmüşlerdi. Eğer azabın ertelenmesiyle ilgili olarak ezelde Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı aralarında derhal hüküm verilirdi. Şüphesiz onlar Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler.''